...hazırlayan ve sunan Çelenk Barbara. Hariciden sanat programına hoş geldiniz. Bugün Güney Fransa'dayız. Oksitanya bölgesinde, Güney Fransa'nın Arl kentinde. Burası eski bir Roma kenti, antik bir kent... Ama günümüzde 1970'lerden bu yana uluslararası bir fotoğraf etkinliğiyle kent anıla geldi. E, Arlı bir fotoğrafçı, bir üstad olan Lucien Clerc ve Fransız yazar Michel Tournier tarafından 1970'de e, ilk olarak başlatılan kentin tarihi binalarında, antik yerlerinde, endüstriyel bölgelerinde, çeşitli sergi alanlarında e, pek çok buluşma, Fotoğraf karşılaşması, etkinliği, eğitim projeleri hayata geçiren, çoğu daha önce hiç görünmemiş, yani Rancont Darl için, bu fotoğraf festivali için yeni üretilmiş, bu şekilde güncel fotoğrafın nabzını yoklayan seçkilerle oluşturulan bir fotoğraf karşılaşması, bu Rancont karşılaşma demek, ayrıca fotoğraf tarihine ve Fransa'nın ve dünyanın fotoğraf mirasına da sahip çıkan bir yanı var. 2016 edisyonu 100 binin üstünde tam 104 bin ziyaretçi ağırlamıştı. 7 milyon euroluk bir bütçeye sahipti. Bunun yarıya yakınını Festival kendi gelirleriyle karşılıyor. Yani dünyanın pek çok yanından fotoğrafla ilgilenen kişiler, kurumlar e, festivale destek oluyorlar. Sırf bu festivali görebilmek için e, katılım ücretleri ödüyorlar. Sayısız müze ve fotoğraf alanındaki yayın evi, kurum ve kuruluşla ortaklıklar yapıyorlar. E, bahsettiğim gibi e, bir antik Roma kenti. Buranın arenası, amfiteatrosu e, kullanılırken aynı zamanda Hristiyan kültüründen gelen Örneğin 12. yüzyıldan kalma şapeller ya da sonraki dönemden kiliseler de kullanılıyor. Biraz daha ileriye gidersek modern dönemin miras sayılabilecek 19. yüzyıl endüstriyel binaları, eski atölyeler, fabrika bölgeleri de sergi ve proje alanı olarak değerlendiriliyor. Ronkont Dahl 1970'li yıllardan itibaren dünya çapında çok dikkat çekti ve adeta bir traplen olarak nitelendiriliyor. Yüzlerce fotoğrafçı Rancontal'daki sergilere ya da gösterimlere katıldıktan sonra kariyer basamaklarını sanki bir trablene binmiş gibi hızla sıçrıyor ve yükselebiliyor. E, bugün başlıyor 3 Temmuz, pazartesi itibariyle açılış haftası 10 Temmuz'a kadar devam ediyor. Ama sergiler 24 Eylül'e kadar yolu Güney Fransa'da bu Marsiniya'ya ya yakın e, eski Roma kenti Arla Düşenler 24 Eylül'e kadar seyredebilirler e, sergileri. Kapanış haftasında Zerla Rantrean Imaj adlı e, saygıdeğer hakikaten ülke çapındaki pek çok okuldan talep gören bir eğitim programıyla sona erecek. Sanatçılar, rehberli turlar, açılışlar, partiler, festivaller, imza günleri, fotoğraf kitabına ya da yayıncılığa adanmış projeler, gösterimler, kolokyum, panel... Performanslar pek çok farklı yan etkinlik programda söz konusu. E, bu yılki programa gelecek olursak öncelikle 48.sinin düzenlendiğini belirtmeliyim. Renk kontarlığın oldukça köklü. Geçtiğimiz yıllarda tema... Ayrılıyordu yine ya da belli bir fotoğrafçıya saygı bölümü oluyordu. Bu sene birkaç birbiriyle ilişkili, birbirine bağlantılı olduğunu söyleyebileceğim tema etrafında oluşturulan bir program söz konusu. Üç ana bölüm ya da tematik başlık var diyebilirim. İlki Latin Amerika fotoğrafına özel bir odak. Yani ona ayrılıyor. Fransa'da meşhurdur. Farklı ülkeleri davet ettikleri kültür sezonları, kültür yılları organize ederler. Türkiye ile de yapmışlardı. 2009-2010 yılları arasında Fransa'da Türkiye mevsimi gerçekleşmişti. Sayısız kültürel, sanatsal ve eğitime dair proje Fransa ile Türkiye arasında organize edilmişti. İşte bu yıl yılda Fransa, Fransa ile Kolombiya arasında böyle bir işbirliği söz konusu Fransa-Kolombiya kültürel. Senesi şerefine Arda Latin Amerika fotoğrafına özel bir ilgi var. Dört ana sergiyle bu e, ilgi kendini gösteriyor. İlki Latina, ünlem işareti. E, ilk Bunların arasındaki sergiler arasında Lavalje Lorchide var. E, yani inek ve orkide e, yerel olana, Kolombiya'nın yerel, yerli, değerlerine, kültürüne, faunasına ve florasına dair bir fotoğraf seçkisi bu. Lavouelle de var. E, 28 Kolombiyalı sanatçının fotoğraflarına yer veriyor. Pulsion Urban var daha kentsel meselelere dair e, 1960'la 2000 16 arasında yani neredeyse 60 sene uzanan bir Latin Amerikan fotoğraf seçkisi bu. Ve bir de Paz Erorosis adlı insanın şiirselliği diye tarif ettikleri bir sergi daha var. Hepsi Güney Amerika yani Latin Amerika fotoğraf kültürüne ve güncel fotoğrafına adanmış sergiler. Bir diğer tematik bölüm Experience du Territoire. Yani toprak ya da alan deneyimleri olarak tarif edebileceğim bir bölüm. Fotoğrafla yolculuğa çıkartan sanatçılar var bizi. Daha önce görülmemiş bölgelere, coğrafyalara bakan fotoğraf serilerine yer veriyor. Örneğin Joel Meyrovitz önemli bir sokak fotoğrafçısıdır, adeta efsanevidir. Onun erken dönem işleri var. Yani sokağa bir alan, bir toprak, bir bölge olarak sokağa bakıyor. Ee, Marie Beauvau'nun hakikaten felsefi diyebileceğim tren yolculuğu fotoğrafları var. Christophe Riehne'nin de ölüm yolculuğu Road to Death adlı fotoğraf serisi var. Ya da Kate Berry'nin, Kate Berry tanımayanlar için Jane Birkin'in 2013 yılında kaybettiğimiz kızı, önemli bir Britanyalı moda fotoğrafçısıdır. Onun Kyoto'da sanatın belki de doğruğuna çıkardığı serisi var. Kiotografi adını verdiği bir seri. Şiirsel, hatta derin bir şiirselliği olduğu söyleniyor fotoğraflarının. Bunlar işte bu... Experiences of the Territory yani farklı bölgelerin, farklı toprakların, alanların deneyimlerine dair diyebileceğimiz tematik bölümde konuşlanıyorlar. Bir diğer bölüm ise Le Désort du Monde yani Dünya'nın Düzensizlikleri bölümü oldukça politik adından da anlayabileceğimiz üzere. Örneğin Güney Afrikalı bir fotoğrafçı Jideon Mendel'in Humanist fotoğrafları burada. Neis Akerman'ın biraz tarihle mizah harmanladığı seçkisi burada. Sebastian Gober'in Lenin heykelinin e, statülerinin izini sürdüğü fotoğraf serisi bu kategoride sayılabilir. Keza Matteo Aslan'ın ekolojik e, duyarlılığa sahip, bunu politik olarak tartışmaya açan Monsanto adlı bu hani tekel şirketin tohum pazarının %75'ine hakim. Aynı zamanda GDO meselesinde neredeyse tohum pazarının tamamını tekerleştirmiş durumda. Ekolojik olarak çok problemli yaptığı her şey e, tabii ki farklı yerlerde özellikle aktivistler tarafından protestolara uğruyor. Monsanto hakkında fotoğraf yoluyla adeta bir yargılama, bir e, soruşturma açıyor. Matty Aslen onun fotoğraf serisi de burada. Bu da dünyanın düzensizlikleri olarak Türkçeleştirebileceğim tematik bölümün öne çıkan sergileri arasında. E, Rancoktar'da kaçırılmaması gereken başka sergiler de var elbette. 3 Temmuz Yani bugün itibariyle açılış haftası başlıyor. 24 Eylül'e kadar bahsettiğim, gündeme getirdiğim sergileri gezmek mümkün olacak. Özellikle Güney Fransa'ya. E, Arla yolu düşenler için yolunuz düşmüyorsa da fotoğrafla, görsel sanatlarla, İlgileniyorsanız belgesel fotoğrafla ilgilenmeniz de yeterli. Hem fotoğraf tarihine hem günümüz fotoğrafında tartışılan meselelere dair bir farkındalığa sahip olmak istiyorsanız Marsilya üzerinden Paris ya da Lyon üzerinden Ard kentine kolaylıkla trenle ulaşmanız mümkün. Bir ya da birkaç gün ayırarak sergileri gezebilirsiniz ama özellikle 3-10 Temmuz haftasında giderseniz açılış etkinliklerini de takip edebilirsiniz. Görebileceğiniz önemli sergilerden bir diğeri tam 62 İranlı fotoğrafçıya yer veren Lane e, 1900, e, pardon, 1979 yani İran İslam devriminden günümüze Çünkü İran İslam devriminin 38. yılı Lane Trantwit başlığı altında yani yıl 38 başlığı altında İran devriminden günümüze yeni İran olarak tarif edebileceğimiz bu ülkede bu coğrafyada Oranın fotoğrafik kültürü sadece fotoğrafla değil aynı zamanda hareketli görüntüyle hatta şiirlerle desteklenecek bir şekilde İran'ın son 38 yılda fotoğraf alanında ya da görüntü imge alanında yarattığı kültürü ortaya koyan önemli bir sergi var. Lane Trump-Witt adında. Bir diğer ön plana çıkan bölümü Rancont Darlan'ın. Relecture yani yeniden okumalar bölümü Fransızların ünlü Arbürüte sanatçısı, heykel sanatçısı Jean de Buffet fotografik nesleyi offset manipülasyonlarla e, oynuyor. İşte buna odaklanan bir sergi Jean de Buffet'in işlerini biraz biliyor ve takip ediyorsanız özellikle ilginizi çekeceğini söylemeye gerek yok. Bir diğer benim özellikle Arla gittiğim zaman mutlaka takip etmeye çalıştığım bölümü Discovery Prize yani keşif ödülü bölümü. Burası prestijli jüri üyeleri bir heyet tarafından her yıl seçilen 10 yeni ve yükselen fotoğrafçıyı keşfedebileceğiniz özel bir bölüm. içlerinden birine özel ödül de Veriliyor. Zaten Aral'da fotoğraf alanında e, yayıncılık, baskı, e, metin pek çok farklı dalda verilen bir dizi teşvik ödülü var. İşte Discovery Prize keşif ödülü de bunlardan biri. E, pek çok farklı şey var. Evet, Aral'da devam eden. Örneğin bu yıl. Fransa'nın en büyük sanat kurumu Saint-Pompidou, Paris merkezidir ama Metz'te de bir şubesi var hatta Malaga'da da. Onun 40. yılı kutlanıyor. 40. yılı nedeniyle Saint-Pompidou ulusal koleksiyonlarını desantralize etti. Yani Fransa'nın farklı kentlerindeki sanat kurumlarına, kültür merkezlerine, festivallerine seçkiler halinde kendi koleksiyonundan bölümler gönderiyor ya da onlarla işbirliği yapıyor. Eh, Rancont Darle Gibi. Sadece Fransa'nın değil dünyanın en büyük ölçekli e, fotoğraf etkinliği söz konusuyken Pompidou'da fotoğraf koleksiyonuna yeni yeni hareket kazandırıp daha oldukça yakın zamanda kendi ana binasının alt katına, eksi birinci katına bir fotoğraf galerisi tas etmişken elbette al kapsamında da bir işbirliği yapacaktı. Surrealizme odaklanan bir fotoğraf seçkisi kendi koleksiyonundan ortaya koymuş. Le Spectre du Surrealisme. Pompidou'nun 40. yılını ve fotoğraf koleksiyonunu kutlayan bu esnada Surrealizmle fotoğraf ilişkisine, karşılaşmalarını rank-kontraldaki gibi fotoğraf alanında sürrealizmi karşılaşmalarını ortaya koyan önemli bir seçki bu. Pompidou fotoğraf koleksiyonuyla e, dair bilgi edinmek için ağırlığa gitmek yeterli Aynı zamanda benim gibi sürrealizm özel ilgi alanınızsa tabii ki bunun fotoğraf alanındaki yansımalarını, fotoğrafçılarla sürrealistlerin karşılaşmalarını ya da sürrealist fotoğrafçıları birebir görmek için iyi bir fırsat doğrusu. E gelelim bu kadar e, detaya girdikten sonra Arl'ın açılış haftasına. Hariciden sanat programındayız. Ben programcınız Çelenk. Açık radyodaki Hariciden sanat programında bu hafta e, Arl, Güney Fransa'daki Rancont Darl fotoğraf karşılaşmaları dünyanın en önemli uluslararası fotoğraf etkinliğinin açılış haftasından haberler getiriyorum. 3-10 Temmuz itibariyle e, açık hava gösterimleri, gece gösterimleri, sergi gezileri, münazaralar, kolokyum, geceler, partiler, okumalar, performanslar, kitap imzaları, e, imza günleri gibi pek çok etkinlik E, fotoğraf severleri bekliyor. Açılış bu akşam. O Latina, Latin Amerika fotoğrafına odaklandığından bahsetmiştim. Festivalin e, açılış gecesi ve büyük gece Grand Me Kolombiya fotoğrafına Odaklanıyor. Ee, Karen Poline Bisfer, Leslie Mukoen, Ryu Molina Pantan, Luca Zanetti, Fernar Franco, Udalu Ruiz, Jorge Silva, David Medina, Federico Rios, Colombia Today adlı bir grup tarafından hem gösterimler olacak, hem DJ setleri, salsa ve Afro-Kolombiyan müzikler eşliğinde. Saat 8'den gece 2'ye kadar girişin serbest olduğu bir suare, bir parti ambiyansı gerçekleşecek. Ee, sonrasında da özellikle Arlı'nın en önemli alameti, farikası Antik Tiyatro'da yani bu Roma döneminden kalma tiyatrodaki gece gösterimleridir. Her gece saat 10'da başlar. 15 Euro'luk bir giriş biletiyle farklı fotoğrafçıların serilerini takip etme fırsatı bulursunuz. Ya da belli bir coğrafyaya ya da belli bir temaya odaklanan fotoğraf seçkileri takip edebilirsiniz. 4 Temmuz'da Salı günü Joel Merovitz'in fotoğraf gösterimleri var. Saat akşam 10 itibariyle Antik Tiyatro'da 6 Temmuz'da Ani Laybovits var. 8 Temmuz'da ise işte artık festivalin ilk haftasının son günlerine tekabül ediyoruz. 8 Temmuz günü ise İran fotoğrafına dair özel bir gösterim. Antik tiyatroda saat 10 itibariyle izleyicileri bekliyor olacak. Ama asıl Doruk noktası, e, açılış gecesi 3 Temmuz elbette ama asıl mühidirlene yani yılın gecesi olarak tarif edebileceğim an 7 Temmuz Cuma günü yolu arla düşecekler. Kaçırmasınlar e, çünkü saat 6 ile akşam 6 ile sabah 3'e kadar sürecek girişin serbest olduğu hakikaten... Ram bir festivale, bir partiye dönüştüren bir etkinlik var. Ee, 40 farklı projeksiyon, 6 farklı dev ekranda gösteriliyor olacak. Burada isimlerini tek tek saymama imkan yok. Çok sayıda fotoğrafçı bu gece özel projelerle katılıyor. Aynı zamanda 30 kadar sanatçı kendi fotoğraflarını eski bir fabrikanın, eski bir kağıt fabrikasının duvarlarına sırf bu gece özel afiş yöntemiyle e, yerleştirecekler. O gece böyle bir sergi görme fırsatınız var. DJ setler var. Marcel Paul, Amplua, Mikado, DJ Kayı e, fotoğraf bölümü öğrencileri var. Eko Nasyonal Süperyör'den gelen bar yiyecek partiler ve tabii ki fotoğrafla dop dolu. Saat 6 ile 3 arası 7 Temmuz'da sizleri bekliyor. E, Rancontlar'da elbette kolokyumlar, paneller, portfolyo yani foto folyo okumaları, fotoğraf staj imkanları, imza günleri hatta kosmos adlı sırf Fotoğraf kitaplarına, yani fotoğraf alanda yayıncılık yapan gruplara ya da fotoğraf kitabıyla iştikal eden sanatçılara yer veren 80 farklı yayın evini ağırlayan, geçtiğimiz yıllarda Mimar Sinan'dan Huam'ın da katıldığı e, bir organizasyon var. Cosmos Photobooks Festivali, ağırla paralel bir festival. E, pek çok farklı etkinlik söz konusu. Üstelik festival mekanları sadece Ağal ile sınırlı değil. Grand Ağal Express adlı özel bir proje var. Arl civarında trenle seyahat edebileceğiniz diğer antik Roma kentlerinde de e, onların tren garlarında da fotoğraf seçkileri gösteriyor. Bu kentler neler diye soracak olursanız. Nîm, Avignon, Eks ve Toulon kentleri. İşte bu kentlerinde tren garlarında e, Arl için yapılmış Grand Arl Express adlı bir fotoğraf seçkisi karşınıza çıkacak. Bu e, O aradaki fotoğraf sergilerini yani Rancont Darlı gezmek istiyorsanız acele edin 3.10 Temmuz. Açılış haftası elbette ama bu sene 250 kadar sanatçıya kentin dört bir yanına yayılmış 25 farklı mekanda yer veren Rancont Darlı 24 Eylül'e kadar ziyaret edilebilir. Çok sayıda eğitim programı da var. Bir katalog yayınlıyorlar. Fotoğraf alanında sayısız insanla tanışabileceğiniz, kitap edinebileceğiniz, fotoğraf görebileceğiniz, okuma yapabileceğiniz do dolu bir program. Hem fotoğraf tarihine bakan sergiler var, hem güncel fotoğrafın namsırı tutan, Bugün fotoğrafta nelerden bahsedildiğini, nelerin gündemde olduğunu e, incelikli bir şekilde e, sergileyen bir yaklaşıma sahip. E, programın sonunda e, bu Arlı'nın da yer aldığı bölgeyi yani Oksitanya bölgesini Türkiye ile buluşturan bir müzik parçasını gündeme getirmek istiyorum. Ee, bu haftaki hariçten sanat programının konuyu Türkiye'ye bağlayan bölümü de müzikle olsun. 2009 yılında Fransa'nın ağırlığı da kapsayan Oksitanya bölgesinin Troubadour müzikleri, yani bu onların aşık müzikleri Oksitanya bölgesinin. Burası böyle İtalyanca, Latince ve Fransızca ya da bütün bu bu bölgeleri kapsayan kendine ait bir dili ve kültürü müziği olan bir bölgedir Oksitanya. Oradaki Troubadour müzikleriyle Türkiye'deki aşık geleneğini e, harmanlayan bir proje Forabantit grubu grup 3 kişiden oluşuyor. Sam Karpienia işte oksitan konuşan, vokal ve mandocello çalan müzisyen Sam Karpienia, Ulaş Özdemir, bağlamadan bilirsiniz onu bağlamamı vokalde ve Bijan Çeminari, o da İran kökenli, Ermeni kökenli, vurmalı çalgılar konusunda bir uzman. Onların birlikteliğinden oluşan Forabandit grubu. Akdeniz'in bu coğrafyanın Türkiye'yi, Oksitanya'yı, İran'a hepsini bir araya getiren Akdenizli bir evrenin özgür alanında müzikal bir keşfe çıkıyoruz diye kendilerini tanımlıyorlar. Onlardan bir parça ile programı kapatıyoruz. Forabandit de zaten e, kaygısız aptalın dizelerine yer veren bir türküyü. Yorumluyor. Kısmen Türkçe Ulaş Özdemir'in vokaliyle kısmen Oksitan dilinde Sam Karpitanya'nın vokalinde. Önümüzdeki hafta Hariciden Sanat programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. çumağa gerçekten gelermişdiler kırın geçmeye elle bir gök yavaş yalnız kara çıkmış donuzları korkutur, ayılar kaçmaya Ergenenin köprüsüz susuzup pandun almış cedirnemli naresi eğilmiş su. Az az balta koydum çevrimde eremezem şu balta yırda gezerse gitüp Iga versionariy, Azerbaycanın Iga versionariy, avansolar Måste jag få dig att bägge bägge rädda? Jag letade efter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 Mas um basic que vai tava que vai tava que vai tava que vai på två ben som bad i rannomish, afton gömde kött med gälden. På två ben som bad i rannomish, kanaritellade med gälden. På två ben som bad i rannomish, möbelställer i maten. På två ben som bad i